Tekrar merhaba Açık Radyo'dasınız ve Açık Radyo programı devam ediyor. Program başından anons gibi 20 yıllık bir müzik ekibiyle beraberiz. Mor hoş geldiniz. Sağ olun ve Burak. Hoş bulduk. Ayaklarınıza evet, sağlık. Yeni heyecanlar, yeni meselelerle beraber buradasınız bu kez. Evet, cuma günkü konserin hemen öncesinde yapıyoruz bu kaydı. Cuma günkü konserin vesilesi de kuruluşunun e, ilk, e, daha doğrusu müzik yayınının 20. Sen senesi olması. Onu ayrıştıralım mı? 96'da mı başlamıştı? Morbetesi daha önce deniyor mu? 95'te adını koyduk. 96'da ilk albümü yayınladık. E, yayımladık bu arada. Ben hep kendimi düzeltiyorum. <gülüyor> Yayınlamadık. Yayımladık aslında. Ama albüm albüm olmak için kaydedilmemişti. Hı -hı. Aslında albüm kayıt e, olsun, daha sonra kuşaklara kalsın diye anı olarak kaydedilmişti. Dolayısıyla ilk albümü bandrolü demo olarak da anabiliyoruz. Ama içinden yalnız şarkı e, Hı -hı. çıktı, bir sürü başka şarkının anısı. Sonrasında da işte 20 yıl olmuş. Evet. Anı olmasını planlamıştınız. Yani bir e, grup olarak devam etme gibi bir fikir yok muydu yoksa bu da böyle bir... <gülüyor> Eski, yani çünkü bir yandan kökeniniz daha da eskilere dayanıyor lise yıllarında bir Evet aslında bu arada 96'da mi? albüm çıktığında grubun e, dört elemanından ikisi daha bir hafta önce liseyi bitirmiş biri hala lise öğrencisiydi. E, ama konu şu ki albüm kaydedilmesi gibi girmedik olaya yani biz profesyonel müzik yapmak üzere başlamadık ve öyle kaydetmedik dolayısıyla hmm. Morbetes'in hikayesinde belki bir parça. Peter Searsvari böyle bir sakarlık olarak düşünebilecek bir light motif var. O da başımıza gelen şeylerin çoğunun aslında yan etkiler olması. Yani Hı. yapmayı düşündüğümüz şeylerin yan etkileri olarak hayatımıza giren şeyler mesela işte. Ne yapmak istiyordunuz mesela o zaman? İşte müzik yapmak yani hep hala o yer <gülüyor> olarak da yani Tabii. geri kalan şeyler böyle aa bu demek ki böyle olunca böyle oluyormuş cinsinden. Elinizi verip kolunuzu kaptırmak Tabii, onlar da yani, tabii tabii hani. yani hepsi Her şey. <gülüyor> evet yani şey e, açık gazete yayınında sosyal pek çok şey konuşuldu sosyal politik pek çok iması konuşuldu Morböyültesi'nin. Biz de ister istemez o kısma gireceğiz ama bir de dinleyici olarak hani müzikal kısmıyla belki bir iki yorum yapıp size sizden yorum isteyebilirim. Morböyültesi işte 20 sene önce diyoruz. 20 e, senenin ilk yıllar aslında ortaya koyduğu tabi caizse o sound. Sonrasında epey Rabet gördü ki e, hakikaten o sound e, pek çok e, grup ve müzisyen tarafından üretilmeye başlandı. Belki de o dönemler öyle dönemler. Çünkü açık radyonun da müzik şenliği zamanına baktığınızda daha böyle İstanbul'daki müzik trendleri oturmadan önce aslında çok geniş bir sahne. E ama e, Mor ve Ötesi'nin de aslında müzikal seçimi bir biçimde başkaları tarafından da kabul edildi gibi geliyor. Bir müzik dinleyicisi tarafından e, olarak da bunu e, söyleyebilirim. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Bana öyle geliyor ki Mor Ötesi bir şeyleri başlatmasaydı belki de başka bir e, rock sounduna doğru gidebilirdi. Ama şimdi Mor Ötesi Sanki işte yakın dönem müzik tarihinin olmazsa olmaz ekiplerinden biri geriye dönüp bakıldığında. Çok teşekkür ederiz. E, teşekkürler. Bir, bir, bir tık abartılı Bunu bir şey olarak, kompliman olarak alıyorum e, ben. Teşekkür ederiz. E, gerçi şöyle de düşünmek lazım. Hani o dönemde özellikle bizim de merakla takip ettiğimiz <gülüyor> İngiliz, modern rock diyelim o dönemki... <gülüyor> Ses, gruplar e, vardı ve biz bunlardan biraz etkilenmiştik tabii ki. Ve o sırada daha şu, bugünlerdeki, daha doğrusu özellikle 2000'lerin başındaki kadar popüler değildi o sound. Evet. O manada bizim önceden o e, bir parça yola girmemiz de sebep oldu senin, sanırım e, senin dediğin şeye. E, ve ben, sözler kısmı var evet, tabii ki. Evet, ben yani. asıl bizim farkımızın e, müziğimizdeki armonik arayışlarda ve sözlerimizde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu konuda da insanlara sanırım birebir bir örnek olmaktan ziyade yaptığımız arayışla, tavırla e, sanırım birazcık e, fikir vermiş olabiliriz. Evet. E, yani bu yolculuk hala devam ediyor ve çok da kolayına bitecek bir şey değil. Umarım her şey e, ülke şartlarından tut sağlığa, bizim akıl sağlığımıza kadar her şey el verir de hı hı. biz bu yolda ilerleriz. Çünkü zaten heyecanlı olan kısmı bizi üretmeye teşvik eden kısmı. Da bu. Ee, bizim kendi müziğimizden bahsetmemiz bir zorlayıcı bir tabii. yan taşıyor ama e, illa bahsedeceksek benim söylemek istediğim şeyler tabii ki bu konuda da oluyor. Onlardan biri de şarkı formuna Hı -hı. E, aslında vurgu yapan bir şey. Yani biz Burak'ta ben de Hı -hı. şarkı yazarı olarak bir grup üyesiyiz ve bu grubun iki şeyi bizce bizim nezdimizde çok iyi birleştirdiğini düşünüyoruz o da işte şarkı yazmak ve grup müziği. Hı hı. Bunlar ikisi birden her zaman aynı potada rahat eriyebilen şeyler değil yani. Bir single songwriter geleneği var, bir de grup müziği geleneği var ve bunların böyle yan yana geldiği yerler olduğu gibi başka yönlere de gittiği şeyler Atıyorum, bunun bir ucunda Grateful Dead ve elvis Smith duruyor. Bunları yani birini şarkı yaparken, öbürünü de grup müziği yaparken düşünemediğiniz. Hı hı. Fakat biz e, öncelik gibi de değil aslında. Neredeyse birbirinden taviz vermeyecek derecede bu ikisini birden yaşatmaya çalışıp bir de şarkının aynı anda hem müzikal hem de edebi bir form olduğunu evet. da akıldan çıkarmamaya çalışarak yürüdük. Dolayısıyla sözler e, de önemli değil de yani sözler de bu ikisi kadar da önemli. Dolayısıyla biz aynı an, bir, e, birkaç şeye birden içgüdüsel olarak dikkat ederek... Gelmişiz benim şimdiki bakışım. Bunları çünkü bunlara dikkat edelim diyerek yapabileceğim bir şey değil. Daha çok Hı -hı. hakikaten yemeğin içindeki tuz tabii. gibi bir şey bu. Evet. Ee, grup olarak şu, şu anda dört kişi değil mi daha? Artısı açıklısı yok. Gerçi konser <gülüyor> birazcık şey olacak. Hep dört kişi. O da büyük bir <gülüyor> saygı duyulacak mesele tabii ki o. Konserlerde bazen artabiliyoruz ama e, dört kişi de istediğimiz sesi çıkartabiliyoruz yani çoğu zaman. Ee, dört kişi dört kişiden fazla gibi sound ettiğimiz zaman o sırada iyi çalıyor oluyoruz. Dört kişi gibi <gülüyor> ise eğer, normal oluyoruz. Peki, Peki şey... ortak stüdyo mu kullanıyorsunuz hala? Yani ilk zamanlarınızı okuduğumuzda Kadıköy Yer bir ortak stüdyonuz varmış ve çok verimli zamanlarımızda diyorsunuz. Evet yani aslında şu anki kadro e, 99'da ...Kerim'in gelmesiyle hı hı. E, oluştu. 97 yılının sonlarında da ben katılmıştım gruba. Hı hı. E, ondan sonra e, Yerli tuttuğumuz ev... ...99 depreminden sonra. Çok da hı. gırgır bir evdi böyle eski bir Rum evi yıkık dökük... ...böyle çatısından gökyüzü falan gözükür. Hatta depremden hasar almış bir ev yani. Evet mührü hı. sökmüşlerdi. Bizi onu söylemeyordik dediler. Sonra çıkarken... 3 yani. sene sonra. Vay. O ev bizim tabii hani bir araya gelmemiş. Sırf müzik de yapmıyorduk. Konuşuyorduk, ediyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Birlikte müzik dinliyorduk. Hı hı. Ee, önemli bir istasyon o ilk yıllara dair diyeyim. O evde e, Gülkenli albümünü hazırladık. Hı hı. Basit bir izolasyonla. Yandaki apartmanlardaki komşular da gayet müziğe aşina bir şekilde. Ama onun şu an geldiğimini biliyorsunuz çok hı hı. sevilen ve sevilen bir yer haline geldi. <gülüyor> ee, o dönemde oranın o şey yapısı e, gerçekten kozmopolit bir durum vardı. Geçmişten de gelen zamanda biliyorsunuz işte İtalyanların, Levantanların bir sürü gayrimüslim e, ekibinde yoğun yaşadığı yer. Bize kucak açtılar diyebilirim o tipik tabirle. E, orada çaldık, söyledik e, 2003'e kadar. Ondan sonra da e, Dünya Yalan Söylüyor'u hazırlarken e, Pentegram'ın stüdyosunu e, sürdürdük devamında da o de hazırladık ve orası da işte geçmiş aradan 13 yıl dolu dolu bizim e, sonradan çıkartacağımız 3 albümü de hazırladığımız sertülü türlü provamızı yaptığımız ayrı bir e, yuvamız oldu Hı. ama işte zaman geçiyor e, her şey değişiyor ilginç şu an e, oranın da yıkılması söz konusu Fikirtepe'deki kentsel dönüşümle birlikte e, oradaki hayatlar gibi binalar gibi Bizim o müzik yaptığımız yerde ufaktan artık vedaya hazırlanmamız lazım. Bakalım bundan sonra... Hangi güzide semtimize yerleşecekti? Yani evet gerçekten. <gülüyor> o zamanlar çok yerleşilmeyen bir yermiş belki de. Yani yine Kadıköylülerin tabii bildiği ama bir çeşit önce olduğunu. Kimsenin belki haberi de. yoktu ya yani. Orası Yeldeğmen'in o yıllarda Kadıköy'den sayılmamasıydı. <gülüyor> o zamanlar. <gülüyor> evet. o zaman, ama hakikaten e, geçen bin yıldan bahsettiğimiz için ya. <gülüyor> abi, tabii tabii. <gülüyor> Aslında unutulmuş ya. bir bölgeydi. <gülüyor> Zamanında çok kalabalık, çok işte tramvayın işlediği falan bir yer. Ama o dönem gerçekten Yeldeğmen'in, o bölgenin... ...yolunu izini bilen yoktu. Hatta biraz çekinilirdi gitmeye. <gülüyor> o zaman şu anda bir araya geliyorsunuz. Ve çalışacağız ve müzik yapacağız diyorsunuz. Anladığım bir ortak stüdyo kullanılıyor. Şey, Albüm tam Bunu yaptık yani biz. Burak çok şahane anlattı ama... 2004'ten itibaren bizim stüdyomuz var. Yani o ha, yani... ayrı bir stüdyoda evet. evet. devam ediyor. Biz 2004 şey. yılında Öylece. şeyden 2005 yılında Pentagram'dan Pentagram'ın stüdyosunu devraldık. Orası bizim stüdyomuz oldu ama şimdi ha. yıkılma tehlikesi karşı karşıya. Ha şu an anladım. Hı -hı. Pardon ben Berat. Evet. Aşılacak problemle üzülmeye gerek yok. Pentagram stüdyosunu devralmak da ayrı bir şey. Tabii o <gülüyor> nisi <olmuş> geleneği. Yani. <gülüyor> o bu arada aynen bir gelenek yani hakikaten ve Instagram deyince Tarkan gözü büyük. Bizim Dünya Yalan Söylüyor'dan itibaren çalıştığımız prodüktörümüz. Prodüktör derken de işte gruba e, neredeyse birisinin dahil olması ve Tabii. gruptaki herhangi birisinin ona belki zaman zaman kendisine güven, güvendiğinden çok daha çok güvenmesi anlamına gelen bir rol tarif ettik ve o bize çok şey öğretti, çok şey gösterdi, kendimizi ...başka bir şeyden, zaviyeden görmemize sebep oldu ve... Hı hı. ...işte o stüdyo geçişi, başka şeyler... ...yani hep bu 2000'li yıl... ...tam biz Tarkan'la tanıştığımız sırada... ...yaz yaz ve güneye giderken single'ını kaydetmek üzereyken... ...şey, hangi şarkıyı yapalım diye... ...bütün işte müzik tarihimizi bir gözden geçiriyorduk... ...ve o sırada 70'lerde yapılan kayıtlara o sırada hı hı. uyandık. Yani Cem Karaca'nın 74-76 arasında yaptıkları mesela adam akıllı dinlemeye. O, işte o sırada başladık ve şeyi gördük yani bu ülkede müzik geleneği aslında var ama bir kesintiye uğruyor. Yani ve herkes ondan sonra tekrar e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye ya da ateşi evet. tekrar bulmaya filan çalışıyor. Böyle 10-15 yıllık dönemler var. Ondan sonra bir daha hop bitti filan. 80 yılında mesela hop düdük çaldı. Konser de yok, hiçbir şey yok artık. Herkes evine. Erkin Koray bir anda garson oluyor. Cem Karaca mülteci oluyor filan. E, bunun farkına vardıktan sonra aslında bizim Tarkan'la buluşmamız bence e, bizim sadece bizler açısından değil, başkaları açısından da bir önemi varsa aslında o gelenek hı hı. ve o bilgi transferini e, sürdürmesi anlamında buradaki müzik sahnesinin bir anlam ifade ediyor. Evet. Yani çünkü bizim kendi kendimize keşfetmemizin daha uzun zaman alacağı ve bu arada belki de ne bileyim ben ...yok olacağımız falan, <gülüyor> yani o çok kıyısında olduğumuz anlar oldu çünkü. 2004'teki Dünya'nın söylüyor albümü, yani o albüm artık ya Herru, ya Merru albümüdür yani. Çünkü artık müzikten geçinemiyor, susan <gülüyor> eğer ne yapacaksın evet. falan gibi. Ve dolayısıyla o deneyim transferinin çok önemli olduğunu anladığımız anda... ...karşımıza o deneyim transferinin tam bir canlı timsali çıkmış oldu. Evet. Ee, dolayısıyla grup kurdu. müziği anlamında Hı. aslında müziklerimiz çok farklı da olsa Pentagram'ın ki onlar da devam ediyor ve seneye 30. yılları bu arada onlarla bir devamlılık içiriyor aslında yaptığımız şey. Evet. Peki yani şimdi 20. yılın içerisinden dönüp bakıldığında, yani, daha 2016 yılını düşün, düşünelim, sonuçta ortaya birkaç 7'lik bir box set koyuyorsunuz artık. Bir manada da aslında Mor kendine ait sorumluluğu da bu 20. yılda getir yerine getiriyormuş gibi görülebilir sanki. Dinleyicisi açısından en azından. Ne var ne yoksa ortaya koyuyorsunuz. Çünkü belki o yeni yayınlanacak kayıtlardan da bahsedebiliriz. Biz aslında 3 tane box set hazırladık. Bunlardan ilki e, Ekim ayında çıktı. İkincisi işte bu hafta çıktı. Hı hı. Bunlar aslında bizim bütün külliyatımızı kapsayan iki kutu. Hı hı. Birincisinde 5 cd ve 46 şarkı. ikincisinde 4 cd ve 44 şarkı var. Toplam işte 90 şarkıdan 90 şarkı. oluşan bir külliyat. Bunu biz aslında Açık Radyo'nun da paylaştığı bir slogan. Yani söz uçar yazı kalır gibi. Aslında yaptığımız şey kayıt. Yani bizim hı hı. yaptığımız şeyin adı kayıt. Yani biz kayıt ediyoruz yani. Ve o kayıtları yayınladık. Yani kayıtlar 96-2004, kayıtlar 2005-2016. Bunları dinlediğiniz zaman da, aslında sadece kredileri okuduğunuz zaman da yani bir şeyleri takip etme şansınız oluyor ülkeye der. Şarkı isimlerine bile baktığınızda bir şey oluyor aslında. Ve belki de CD formatının da yavaş yavaş artık tedaviden kalkmaya başladığı sırada bunu yapmakta şöyle anlamlı. Bizim ilk albümümüz çıktığında kaset olarak çıkmıştı. Ve e, sonra CD'sinin çıkmasına karar verince Ada Müzik bizim için böyle bir vay be <gülüyor> demek öyle olmuştu. E, kendi içimizde hatırlıyorum onu yani CD'miz çıkıyormuş ha filan diye. Şimdi işte belki de CD'nin son denlerini aslında bütün bu yaptığımız şeyi ifade ederek çıkardık ve üçüncü box set ne diye soranlar olabilir. O da 2017'nin ilk aylarını hedefliyoruz onun için. <gülüyor> bütün bu külliyatı bir arada toplayıp fakat içinde bir, bir birazcık da e, bu yolculuğu görsel olarak da e, ifade eden, birazcık daha tasarımıyla başka bir şey olan, birazcık sınırlı sayıda basılacak bir Hı -hı. şey e, düşünüyoruz. Üçüncü kutu. Evladiyelik. Evet. Yani bunlar da evladiyelik Hı -hı. gibi aslında. Bence Tabii. öyle yani. Çünkü ikisini topladığın zaman hala ben inanmakta zorlanıyorum. Yani biz iki tane şarkı ...yapınca çok mutlu olurduk yani böyle. Şimdi 20. yıl ve bir boks... At. Evet, bu da bize ve böyle tokat şey. gibi çarptı böyle. <gülüyor> Biz bana şimdi... güzel devam ediyorduk yani. Böyle. Ya, evet, ya, şimdi de bir şey oldum yani. Ama sonra işte geçen gün şeyi fark ettik. Biz şimdi 20. yıl, 20. yıl konuşurken... ...aslında 18 yaşlarında başladığımız için... ...yani aslında pek hala... ...sürdürülebilir bir e, kutlama trendi oluyor yani. Hani işte ununu eleyip eleyip <gülüyor> asmış... Bir tını da değil bir de sırf bu yıl iki single yaptık. Hı -hı. İşte hani yapmaya devam ediyoruz falan. Evet. Ama özellikle mesela her daim yani hiç yaşlanmıyor gibi görünmesi gereken bir, bir iki pop sanatçımız var. E, onlar da bizim fikri duyup 20. yıl kutlamaya karar verince doğru işi yaptığımızı anladık. O ne güzel. Yani. <gülüyor> bir şey olarak devam ediyor güzel. Bak hala isim vermeden edepli edepli takımda evet, çalışıyoruz e yani. 20. <gülüyor> yılımızda da edepliyiz. <gülüyor> 20. yılında yine edepli. <gülüyor> Evet. Peki 21. yılda hedefler ne yani daha doğrusu planlar ne diyeyim hedeften cevabı. Bir buna bir ek yapmak isterim bir, bir süredir Hı. sorayım diyordum da aslında üretken bir ekipten bahsediyoruz yani karşımıza aslında derken öyle zaten e, 99, 2001, 2003, 2004 diye filan gidiyor. 2012'de böyle bir e, duruyor ve en uzun boşluk orada gördüğüm kadarıyla diskografinizde Discografin, dört hmm. yıllık bir boşluk var e, ve 2016'dan sonra tekrar devam ediyorsunuz. Hakikaten 2017'de nasıl bir şey bekliyor siz biraz daha durağan bir zaman mı 20. yıl kutlamalarından sonra yoksa biraz daha çalışmaya devam mı edeceksiniz? Çünkü biraz önce de konuştuk çalışmak iyi geliyormuş aslında diye. Yani nedir fikirler? Hem şey gerçekten bir ülkede olan bir tane vaziyeti hem de kişisel hayatlar da var. Hani bu 20 yıl çok güzeldi ama her anı da güllük gülistanlık değildi. Tabii. Tabii. Doğruya doğru. Bazı şeylerin oturması gerekiyor. Demlenmesi gerekiyor. Bazı şeylerin belki unutulması gerekiyor. Biz de acısıyla tatlısıyla bu 4 kişilik ilişkiyi hatta daha da kalabalık yani 4 kişiyiz ama menajerinden işte sesçisine kocada bir ekip var. Bunu yaşadık. Ee, ben biraz buna bağlıyorum ama bu dönemde verebildiğimiz kadar konseri de verdik. Evet. Ee, şanslı olduğumuzu düşünüyorum üretim konusunda pek bir sıkıntı yaşamadık. Hala çok hevesliyiz yapalım edelim ee, birazcık bunu nasıl sunacağımız konusunda e, fikirlerimiz var ona tam Hı. formül formülizasyona gerek yok da ona karar vermiş gerçekten. Nasıl? Yani bizim, biz, biz kaset dönemi çocuklarıyız. Bu kasetlerde ortalama 10-12 şarkı olur, a yüzü olur, B100 olur. Hatta a yüzünün sonunda da öyle bir şarkı koyarsın ki b yüzünü hazırlar falan filan hatırlayınız. Evet, tabii tabii. Aradaki boşluklar hesaplanır. Biz bu formatla büyüdük ve bir sürü şey özellikle bende e, elimizin yordam ilk düşündüğümüz şey bu formatı uygun. Ama şu an e, CD'nin işte biraz evvel de konuştuk tedavülden kalktığı bir 4 yaşında çocuk için garip parlak bir nesne yani karga kaçıran olarak kullanılan bir şey bu. Gittiği bir şey. Biraz ayak uydurmak da durumundayız. Ee, çünkü e, biz ulaşmasını istiyoruz insanlara bu şarkıların şeyleriyle. Onun için en doğru yol neyse hı hı. belki de e, albüm formatından e, on, iki şarkıyı arka arka dizmekten vazgeçeceğiz. Belki 3 şarkılık yılda 3 tane şey çıkartacağız. Hı hı. falan. Yani Biraz buralardayız. Ee, şey... Yani ama benim tahminim, hissettiğim şey diyeyim, o sizin bahsettiğiniz 2012-2016 arasındaki şeydense birazcık daha musluğun açıldığı bir döneme giriyoruz. Bir de şu ara giden, bizim genel olarak insanların hissettirdiği şey e, tekrardan da motive etti doğrusu. Birazcık odamızdan e, dışarı adım attık. Evet, bir de 2012'nin, şöyle bir özel var, 2012'nin Aralık ayının böyle 29'unda falan çıktı o albüm. Yani o aslında... <gülüyor> Şöyle düşünün 2013 albümü. albümü yani oyun bozan klibi çıktığında 2013 Ocak ayıydı ve onu öyle düşündüğün zaman 2013 yılının nasıl bir yıl olduğunu Tabii. bir hatırlayalım filan. Ya yani ben İTÜ üniversitesinde şarkı yazarlığı der dersi veriyordum. 6 Haziran günü notları istediler benden. Ben de dedim ki ne notu abi hani 6 Haziran 2013 <gülüyor> günü not mu istediniz abi parka gelsenize yani <gülüyor> falan. Sonra da oradan zaten kavga ettik falan, dekanla ayrıldık falan ama yani o sene zaten bambaşka bir şey oldu evet. ve bizim işte başka da şeylerimiz oldu. Yani biz grubun etrafındaki yapıda bir takım değişikliklere gittiğimiz hı. bir dönemme de denk geliyor bu. Yani 2013-2015 arası aslında belki de daha uzun soluklu devam edebilmenin de... Hı hı. Alt yapısını kurmaya çalıştığımız bir zaman aralığı oldu. Genel evet. olarak bu çok düşünüldü zaten nasıl devam edilecek ve nasıl ayakta kalınacak. Ve yani şey yani pek çok da alanda. bir araya da geldi aslında tekrar pek çok şey ve pek çok yapıda böyle boşluklar görmek mümkün ve başta sonra devam edenlerde bir şeyle yeni bir, bir durumla devam ediyor. Şöyle bir özelliğimiz var geçen gün fark ettik. Yanılmıyorsam bir bir istisnası var onun. ...onun dışında böyle üç buçuk ayı geçen iki konser yapmadığımız bir süre yok yani. Hı hı. Yani yüz gün çalmadığında mor ötesi çok ciddi bir şey olmuş demektir. Aşağı yukarı 98'den beri filan böyle bu ve o yüz günden ben bir tane hatırlıyorum. Onu da hatta bilerek yani geçtiğim iki üç yıl önce bir yani bu, bu yaz artık böyle bir filan dendi. Yani her şey bir sürü şey yaşandı, hı hı. o oldu bu oldu falan. işte çocukların hepsi baba oldu yani bu arada. Bir de son üç yılda öyle bir şey var bir de yani. Baba olduk bir de büyük kayıplarda yaşadık. İşte yani bu hayat. E... Aynen. Peki. Ha. Cuma akşamı konser var ve yeni yayınlanmış bir de single. Melekler Ölmez. Ee, geçen sene kaydedilmiş öğrendiğimiz kadarıyla radyo yayınından e, sabah. Geçen sene yazdık aslında. Geçen Hı. sene stüdyoya girdik dediğim şeydi. Prova stüdyomuza yani e, Kadıköy'deki ...stüdyoya girip bir günde onu aslında aşağı yukarı duyduğunuz haline getirdik. ama Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun. Kaydını ama biz Kasım ayında yaptık. Peki. Bu Kasım ayında. Evet. Şimdi onunla bitirelim. Ee, dinleyenler dinlemiştir gerçi ama düşmek istediğiniz bir not var mı? Melekler Ölmez ve yarın... E, ...cuma akşamki konserle ilgili sürprizleri ifşa etmeden... ...belki dinleyicilere iletmek isteyecekleriniz vardır. Ee, ya... ...konserle ilgili yani gerçekten o kadar değişik birkaç şey var ki söylemek çok isteyip de söyleyemiyoruz yani. Hmm. yani bazı hiç o, yani olmaz böyle şey denecek e, enstantaneler var. Ne güzel. E, söyleyemiyoruz yani ne yapalım. Evet. <gülüyor> Ama bizim için... E, yani geliniz yani. o zaman. şey yani, Çok farklı bir konser olacağı en azından bize hissettirecekleri açısından umarım gelenler için de öyle olur. Ee, biz bunu planlamamıştık belki ama şu 20 yılı çok gerçekten bir manada çıplak yaşadık bizi dinleyenler önünde. Hı hı. İlk e, albümlerimize baktığınızda oradaki tüm işte amatörlüğü de görürsün, kötü kaydı da görürsün, çatlayan sesleri onları bunları falan filan bir şekilde e, takibimiz... Din o manada ilginç bir e, hissi de olduğunu düşünüyorum. Hani En parlak yerden en oradaki o naif kırık dökük hale hı hı. kadar bu 20 yıl böyle geçti ve buna şimdilik küçük bir virgül koyuyoruz. Bizim için gerçekten sanırım duygu dolu bir gün olacak. Orada e, tanıdık tanımadık bu yolculuğa bir şekilde e, eşlik etmiş, destek vermiş insanları görmek, onların gözlerine bakmak gerçekten böyle yani böyle bir... ...lokum kıvamına eriştim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir kutlama olacak aslında... ...cuma evet, akşamı Evet. O yüzden dinleyiciler kaçırırlarsa... üzülürler muhtemelen sonra. Belki bir video... ...ayınlanır da işte olabilir. üzülürler. Evet, yani. Bir şekilde birlikteyiz zaten. Umarım yollar kesişir. Peki o zaman... ...menek de ölmez diyelim ve çok teşekkür edelim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Hoş bir 20 yıl daha... Diyorum, ...nice yıll 20 yılları biraz... Şey, ...abartılı oluyor. Çünkü kaç 20 yıl daha... ...olabilir diye. Ama... <gülüyor> En az bir 20 yılda. En az bir 20 yıl sonra tekrar yine Açık Radyo'nun ve Moro 40. yılında buluşmak üzere diyelim. Arada da görüşürüz. Mutlaka. <gülüyor>